Merhaba, Birleşmiş Milletler'in Sivil Havacılık Örgütü 2020'ye kadar havacılıktan kaynaklanan salımları azaltacak piyasa temelli bir sistem oluşturma konusunda anlaşmaya vardı. Fakat Avrupa Birliği'nin bu ara dönemde emisyon ticaret sistemini yani ETS'yi yabancı hava yollarına da uygulama talebini kabul etmedi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü yani ICAO Yürütme Komitesi iki gün süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı kararda üye ülkelere 2016'da düzenlenecek bir sonraki genel kurula kadar havacılıktan kaynaklanan salımları azaltma konusunda neler yapacaklarına yer verdi. Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin talepleri de dikkate alınarak metne, çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerin de dikkate alınması konusu eklendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın iklim değişikliği özel temsilcisi Todd Stern, Oldukça zorlu geçen görüşmelerin ardından tüm tarafların verdiği bazı ödünlerin ardından İKO iklim değişikliğinin önüne geçmek için büyük bir kararlılık gösterdi, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezde Çevre Savunma Fonu (IDF) ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimine havacılık sektöründen kaynaklanan salımları azaltma çabalarına öncülük etme çağrısında bulundu. Hatay'ın kuşları kaçakçılık nedeniyle tehdit altında. Sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilikle dünyanın önemli alanlarından biri olan Hatay'da Saka kuşları kaçakçılık tehdidi altında. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürdürülen yasa dışı av faaliyetleriyle her gün binlerce sakı kuşu av ve ökselerle yakalanarak Suriye'ye kaçırılıyor. Dilek kuşu olarak da bilinen saka kuşlarının avlanması ve ticaretinin yapılması yasak olmasına rağmen bölgenin siyasi durumu ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin sorunlar yüzünden Hatay'ın Suriye sınırına bakan köylerinde yakalanan kuşlar kiliste 50-60 dolar arası fiyatlarla satılıyor. Merkez Av Komisyon kararı başta olmak üzere ulusal vevizuatımız ve BERN sözleşmesi gibi taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca saka türünün avlanması, bulundurulması ve nakledilmesi Suç teşkil ediyor. Ancak sadece kuşu değil, başta atmaca ve doğan olmak üzere birçok yırtıcı kuş da Orta Doğu ülkelerine satılmak üzere kaçak olarak yakalanıyor. Doğa Derneği Hatay Bölge Sorumlusu Abdullah Üç, yaptığı açıklamada yasa dışı avcılık yapan kişilerin birçoğu bölge halkı tarafından biliniyor. Bu bilgiler hem Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na hem de kolluk kuvvetlerine iletildi. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sorunun büyüklüğüne oranla kısıtlı ekip ve ekipmana rağmen yasa dışı avcılık için elinden geldiğince özverili bir mücadele veriyor. Türün bölgede barınan yabani popülasyonuna büyük zarar verdiği görülen ve kaçakçılığın bir an önce durdurulması, mevcut ekip ve ekipmanın arttırılması ile bölge halkı ve resmi kurumlar arasında etkin bir işbirliğine bağlı, dedi. Kendisi Doğa Derneği'nden. Deniz anaları İsveç nükleer reaktörünü kapattı. Oskarsham'da büyük bir grup denizaltısı dünyanın en büyük nükleer reaktörlerinden birinin soğutma suyu borularını tıkayarak reaktörün kapanmasına neden oldu. Güneydoğu İsveç'te Baltık Denizi kıyısındaki tesisin operatörleri tonlarca deniz anasının boruları tıkadığını bu nedenle geçtiğimiz pazar günü 3 numaralı reaktörün kapatıldığını söyledi. Oskarşam'daki kaynar su reaktörleri 2011 yılında Tsunami sonrası felaketin yaşandığı Japonya'daki Fukushima Daiichi santraliyle aynı teknolojiye sahip. Deniz anaları nükleer santraller için yeni bir sorun değil. Geçen yıl Kaliforniya'da aynı sebeple bir reaktör kapatılmıştı. 2005 yılında Oscar Scham'ın ilk reaktörü ani bir deniz anası saldırısı nedeniyle de geçici bir süre kapatılmak zorunda kalmıştı. Birçok nükleer enerji santrali reaktörünün soğutulması için sürekli bir su akışına ihtiyaç var. Bu nedenle santraller su yakınına inşa ediliyor. İsveç Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Lenemoller Deniz alanlarının böyle büyük gruplar oluşturduğu, aşırı durumların daha fazla yaşandığı artık doğru. Ancak geçmişe yönelik kayıt olmadığı için denizanası sayısının artmasının neden kaynaklandığını söylemek çok zor. Oscar şamın kapanmasına neden olan denizanası türünün yaygın olan ay denizanası türü olduğu belirtiliyor. Aşırı avlanmanın olduğu ya da kötü şartların olduğu ortamlarda artışın yaşanacağını söyleyen molar, ay deniz analarının deniz yosununun artmış olmasından, oksijenin azalmış olmasından etkilenmek sizin yaşayabildiğini, balıkların terk ettiği sularda ekosistemi ele geçirdiklerini sözlerine ekledi. Ve son haberimizde 42 köylüye HES soruşturması açıldı. Rize'de doğal sit alanı ilan edilmesine rağmen hidroelektrik santrallerin yani HES'lerin elektrik üretimine başladığı İkizdere Vadisi'nde yapımına yeni başlanan HES projesine tepki için geçen ay protesto gösterisi düzenleyenlerden 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Trabzon Kültür ve Tabiat Varkıları'nı koruma bölge kurulunca 22 Ekim 2010 tarihinde doğal sit alanı ilan edilen ve 26 HES projesinin yapımının planlandığı İkizdere Vadisi'nde geçen ay yapımına başlanan Şimşirli HES projesi için protestolar sürüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.